37. Bölüm Mahlukat Arasında Verilecek Hüküm Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Müflis kimdir bilir misiniz? Sahabe radiyallahu anh şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, bize göre müflis kar ettiği parası pulu olmadığı gibi malı da kalmamış kimsedir.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 allah Teala Celle Celaluhu buyurur, ''Sen bunun bedelini ödeyebilecek güçtesin.'' Adam sorar, ''Nedir o?'' allah Teala Celle Celaluhu cevap buyurur, ''Bunun bedeli şu kardeşin üzerindeki hakkını bağışlamaktır.'' Alacaklı, ''Ya Rabbi, onun üzerindeki bütün hakkımı bağışladın.'' der. allah Teala ona şöyle buyurur, ''Kardeşinin elinden tut.'' Ve onu cennete soğuk. Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeldi. Gördüğünüz gibi Allah da müminlerin arasını düzeltiyor. Bu hadisi şerif helalliğe alınmamış hak sahipleri arasında...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 Bir de bunun tersi olursa, yani amel defterinde senin önemsiz gördüğün fakat Allah katında büyük cürüm olan günahlar çıkar ve Allah'ın gazabına uğrarsan vay haline. O zaman sana şöyle hitap eder. Ey kötü kul, lanetim sana olsun. Senin ibadetlerini kabul etmiyorum. Bu azarı işitil işitmez yüzün kapkara olacaktır.